Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Eumillin İyyâka na'budu ve iyyâka nesta'in İhtina's-sırâta'l-musta'kîm Sırâta'l-lezînâ an'am'ta aleyhim, aleyhim Ve gayril mağdûbi aleyhim ve laddâl Amin Abdullah Siracuddin'in kitabında bir not var Benim kitabımı başlarken ilk başlarken Fatiha'yı okuyun diyor Hı -hı. Öyle diyor Biz de kitabına başlayacağımız zaman Fatiha'yı okuduk 1924-2002 Demek ki yeni etmiş. Halepli. Nurettin Itır'ın kayınbabası. Nurettin Itır var, bu. Biliyorsun mi? Bülugul meram Şerhi var. Suriye'de benim komşumdur. Hı, Nurettin Itır. Şu an nerede zannedersem Türkiye'de olabilir belki. Çok büyük bir fakıhtır. Hanefidir. Usulcüdür. Zannedersem bir usul kitabı da var. Bazı arkadaşlar okuyordu ben görmüştüm ama yanlış hatırlıyor olabilirim. Ee, Nurettin Itır'ın benim hayatımdaki yeri nedir? Biliyor musun? İbn Hacer'in Buluğul Meram'daki hatalı hadisini bulup hiç sesimi edemedim kimseye. Çünkü diyecekler bir sen mi buldun diye. Çünkü benden başka hiç kimse bulamamış benden önce. Yıllarca sesimi kestim. Sonra bir baktım ki Nurettin Tır da bulmuş. Dedim ha bak burası hatalıdır diye. Ee, hem yiğeni hem de Nurettin Tır'ın kayın babası yani damadı oluyor. Nurettin Tır Hafız'ı diyor hadiste. Artık hafız ile neyi kastediyor bilmiyorum. İşte biz Abdullah Sıracuddin'in Halepli alimin Manzumet-ül Şerh-ül değil mi? Ee, Şerh-ül manzumetül Beykuniye ya da Beykuniye isimli 34 beytten oluşan Ömer Taha Muhammed bin Fettur Hakkında hiçbir bilgi yok. Aşağı yukarı hemen hemen hiçbir bilgi yok. Başka kitabı var mı yok mu o da belli değil. Fethi Muhusil Kadirliğe şey var. <gülüyor> Açısından bir kitabı bir şey var. O, bunun kitabı mı, bunun şerhi mi? Bunun kitabı. Ben Beykuniye'nin şerhi olarak biliyorum onu. Belki ben yanlış hatırlıyor olabilirim. Neyse. Beykuniye oldukça güzel bir metindir. Ancak metin okumak, biz işte yaptığımız istişare sonucunda metin okumanın çok faydalı olmayacağını, metni basit bir şerhle okunması gerektiğini söyledik. Geçenlerde Twitter'da bir arkadaş toplamış, 67 tane şerhini toplamış Ben Ben bir şerhini okudum. Tarık Avedallah şerhini. İki tane daha şerhe var bende. Onları kendim okudum. Hocadan okumadım onları ben. Birkaç şerhe daha baktım ama müpteli talebe için, yeni başlayan talebe için en mükemmel şerh bu. Çok güzel, çok böyle sehil bir üslupla yani hoş bir üslupla, latif bir üslupla ele almış. Tek tek gideceğiz inşallah. Şimdi biz bir önceki dersimizde hadis ilminin ilk derste talebenin, Talebeye bazı uyarılarda bulunduk. Arkasından hadisin, sünnetin öneminden bahsettik. Burada biraz daha devam edelim. Çünkü konuyu onunla bağlayacağız. Öncelikle şunu söyleyelim. İslam ilimleri arasında en şerefli ilim olarak hadis ilmi kabul görmüştür. İşte bu mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in halifeleri hadisçilerdir demiştir. İşte ee, la yezalu Taifetun min ümmeti. Ümmetinden bir taife daima var olacaktır. Onlar dini ayakta tutacaklardır hadisinde. Bu taifenin ehli hadis olduğunu söylemişlerdir. Yine aynı şekilde Katip Çelebi diyor ki o dönemde insanlar Kur'an hıfzından sonra hadis hıfzı kadar şeref olurlardı. Yani en şerefli kimdir? En çok hadis ezberleyen, en çok hadis rivayet eden, en çok hadis aktarandı. E bunun sebebi de tabii ki malum nedir? Sünnetin dinin koruyucusu olmasıdır. Kur'an'ın koruyucusu olmasıdır. Çünkü sünneti kaldırdığınız zaman hatırlıyor musun? Ee, itkat kitabında hakemi sünnetin okularını ehli bidatın üstüne ben ne yaptım diyordu. Çevirdim diyordu. Çünkü niye? Kur'an-ı Kerim'i züvecihtir. Birden çok veceh gelir yani. Ehli havanın en çok sevdiği şey sünneti saf dışı bırakıp Kur'an'a istediği gibi mana vermek ve kendi hevasını kendi bid'atini, kendi görüşünü ispat etmektir. Bundan dolayı nerede bir bid'at varsa o bid'atin olduğu yerde sünnetten yüz çevirme vardır. Mutlaka. Bir yere git mesela kim alim olsun, cahil olsun, bir fırka olsun bir cemaat olsun kim olursa olsun aleyhissalâh kim olursa olsun eğer bir yerde bid'at varsa Mutlaka ama mutlaka sünnetten yüz çevrime vardır. İşte bundan dolayı İslam alimleri sahabe döneminden itibaren sünnete oldukça büyük bir önem vermişlerdir. Sünnetin ezberlenmesi, sünnetin kaydedilmesi, sünnetin kitabete alınması ve sünnetin tedvin edilmesi. Burayı özellikle belirtiyorum bazıları buraya karıştırıyorlar. İlk tedvin dediğimiz zaman sanki ilk yazıya geçirilme zannediyorlar. İlk yazıya geçirmek başkadır, tedvin başkadır. Tedvin derli toplu bir şekilde Olabildiğince derlemektir. Yazıya geçirmekse bildiğim birkaç şeyi yazıya geçirirsin. Biraz sonra bunlara da değineceğiz inşallah. Şimdi sahabe dönemine baktığımız zaman sahabenin hayatında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken sahabenin zihninde Kur'an sünnet ayrımı yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara emrettiği uyulması vacip olan şey vacip derken ıslahı kastetmiyorum. Hemen uyacaklar. Resulullah'ın nehyettiği ise Terk edilmesi gereken şeydi. Onların hayatında buydu. Hatta onların hayatında farz, vacip, sünnet-i müekked, sünnet-i müekked böyle bir şey yoktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor Abdullah İbni Ömer ne güzel bir adamdır. Bir de geceleri namaza kalksa diyor. O günden sonra diyor ben hep gece namaza kalktım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir şeyi emretmesi bile onlar için gerekli değildi yani. İşte... Ee, yürümesi onun gibi yürümelerine vesile oluyordu. Gülmesi onun gibi gülmelerine vesile oluyordu. Hal ve hareketler onun hal ve hareketlerini takınmalarına vesile oluyordu. Bundan dolayı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde sahabe sünnete hem en güzel şekilde uydu, hem de onu en güzel şekilde ne yaptı? Hıfz etti. Çünkü Araplar hafızı neydi? Kolaydı. Ee, tefsir derslerinde de gördüğümüz üzere onlar yazılı kültür Olan bir kültüre sahip değil, sözlü kültüre sahipti. Sözlü kültürü de asıl olan nedir? Hafızdır. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi nesepleri ezberlemelerdir ki en zor ezber budur. Yani bir insanın kendi nesebini ezberlemesi veya birilerinin neseb, kendi nesebini veya bir başkasının nesebini ezberlemesi ezberlerin en zorudur değil mi? Senet dedin nedir ki? Senette en fazla 5 veya 6 tane isim var. Nesep saymaya başladığınız zaman 40-50 tane, tane isim sayıyorsun. Yine şiirleri ezberlemeleri, şiirde hafıza dayanmaları onların hafızalarının oldukça güçlü olmasına vesile oluyordu. Bu bir gerçektir. Mesela ben hatırlıyorum cep telefonu çıkmadan önce biz hepimiz bütün numaraları ezbere bilirdik. Ben hala kendi, mesela ben bundan 3 yıl önce kullandığım cep telefonumun numarasını bilmem. Ama 20 yıl önce kullandığım ev telefonumun numarasını bilirim. Babam günün ev telefonu numarasını bilirim. Birçok arkadaşımın ev numaraları hala zihnimdedir. Çünkü o zaman kayıt yoktu. Bir defter alıp telefon defterine kaydetmek de zordu. Hemen ezberleyelim diyoruz. Ezberliyorduk. Ne zamanki yazıya geçildi, kayda geçildi. O zaman ne oldu? Ezber ee, köreldi. İşte sahabeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini ezberlediler. Mesela bir rivayette Hazreti Ömer bir arkadaşıyla beraber ortak iş tutuyor. Zan bölümde Hazreti Ömer gidiyor Resulullah'tan hadis öğreniyor. Sonra bir bölümde de o arkadaşı gidiyor onlar birbirlerine anlatıyorlar. Yine Ashab-ı Sufa ile ilgili gelen rivayetlere baktığınız zaman biz karın tokluğuna yani çalışmıyorduk. Sizin gibi çalışmıyorduk. Tarlada, pazarda veya şurada, burada biz çalışmıyorduk. Karın tokluğuna yani yiyecek bir ekmek bulsak bile bize yetiyordu. Biz hadis öğreniyorduk diyor Ebu Hureyre. Buna benzer birçok rivayet sahabenin dinin korunması adına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini ezberlediği, hıfız ettiği, öğrendiği sabittir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra ise İslam hemen bir anda dünyanın dört bir tarafına henüz yayılmamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlar olan sahabeler hemen hemen tamamı hayattadır. Ne mesele olursa olsun o meseleyle ilgili bir sünnet bilinmektedir. Bir sünnet bilinmektedir bila yani o dönemde sünnet demek sahabenin yaşaması demekti. Yani namazı nasıl kılacağız diye açıkta bir kitabı okumana gerek yok. Gördüğün bir sahabe namazı nasıl kılıyorsa sen de onun gibi kıldın mı sünnete uymak oydu. Çünkü o da Resulullah'tan gördüğü gibi kılıyordu. Nitekim İmam Malik'in Medine ehlinin amelini ön planda tutmasının altında yatan gerekçe de budur. Gerekçe de budur. Bununla birlikte iyi dikkat et. Şimdi hadis usulünün dirayet açısından hadis usulünün temelleri atılıyor. Onlar hadisi hafız etme noktasında, hafız derken ezberleme değil, koruma noktasında da ihtiyat gösteriyorlardı. Mesela Hz. Ayşe'nin 20 kadar konuda sahabeye getirdiği itirazlar, onların rivayet ettiği hadislere getirdiği itirazlar, getirmiş olduğu itirazlar hadis usulünün daha sonra oluşacak hadis usul edebiyatının temellerini oluşturmaktadır. Mesela diyor ki Ebu Hureyre Allah rahmet etsin. Resulullah öyle demedi. Şöyle şöyle dedi diyor. Yani şuna dikkat et şuna dikkat çekmeye çalışıyor. Ebu Hureyre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinin tamamını duymadı. İsrail oğullarında bu böyledir. Uğursuzluk üç şeydedir. Yoksa İslam ümmetinde ya da uğursuzluk bu üç şeydedir değil. Resulullah burada inşayı değil, ihbari bir cümle kullandı demek istiyor. Mesela Zerkeşi'nin kitap var değil mi? Hazreti Ayşe'nin sahabelere yönelttiği eleştirilerle ilgili. Ya da ölü <gülüyor> ölü arkasından, arkasından insanların ağlaması sebebiyle azap görür hadisine getirmiş olduğu tashe. Burada neyi görüyoruz? İşte bugün hadis usulü edebiyatında hadisin bütün varyantlarının toplanması ve ona göre bir hükme gidilmesi ve döneminde ne yapılmıştı temeller atılmıştı. Mesela başka bir rivayette bir kadın geliyor Hazreti Ebubekir'e mirastan payısını soruyor ki bu kadın nedir? Ebu Bekir radiyalarına diyor ki ben senin bununla ilgili ben bir şey bilmiyorum diyor. Yani bir haber bilmiyorum diyor. Ebu Musa el-Eş'ari yok. Mughire bin Şube diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neneyi altıda bir verdi diyor. Hazreti Ebu Bekir diyor ki bunu senden başka bilen var mı diyor. Her ne kadar Hazreti Ebu Bekir Mughire bin Şube'nin adaletine güvense de daptında herhangi bir sorun olabileceği endişesiyle bir ikinci şahit arıyor kendisine. ikinci şahit getirmesini istiyor. Allah'ın değil mi? Bu da daha sonraki hadis usul edebiyatında e, sayı hadisin tarifi yapılırken adalet sahibi sahibi olması lazım. Yani e, belledini iyi belleyen, tamamıyla anlamış olan, başını ve sonunu en iyi şekilde bilen şeklinde olması gerektiğini gösteren e, bir hadisedir. Yine bununla ilgili başka rivayet biliyor musun sen? Ömer radıyallahu an Ebu Musa el gelip üç kere kapıyı çalması, izin istemesi, izin gelmediği zaman ise geriye dönmesiyle ilgili hadiste Hazreti Ömer kendisinden ne istiyor? Şahit istiyor. Tüm bunlardan şunu anlayabiliriz. Yani hadis birden fazla sika ravi tarafından birden fazla ravi tarafından farklı tarihlerle getirildiği zaman hadis kuvvetleniyor. Ya da hadiste ee, sahabenin daptının pardon hadiste raviinin dap sahibi olmasının gerekliliği işte bunlar nedir? Hadis usulünün hemen hemen temellerinin sahabe döneminde de ne yapıldığının atıldığının göstergelerinden bir tanesidir. Tabi birkaç tane şey oluyor burada bir fetihler gerçekleşiyor. Fetihlerin gerçekleşmesi demek şu. Şimdi bir sahabe var hadis biliyor. Resulullah'tan duydu. Bunu ondan başka duyan olmadı bu sahabe Azerbaycan'ın fethi edildi oraya gidip oraya yerleştiği zaman hadisler orada kalıyor anladın değil mi? bugünkü gibi aynı sahabeden matbayoruyla bin tane çıkartıp şehirlere dağıtmak mümkün değil kitabet şeklinde hadisler orada kalıyor fetihler sebebiyle ne oluyor? hadisler dağılmaya başlıyor bu bir İkincisi ikincisi Hazreti Osman'ın öldürülmesi, şehit edilmesi arkasından çıkan Hazreti Muavi ile Hazreti Ali arasındaki ee, kargaşa Savaş ve daha sonra siyasi e, itikadi fırkaların çıkması ve bu fırkaların kendi itikatlarını ispat edebilmeleri için ya sadece Kur'an'a sarılıp hadisleri yani hadisleri görmemeleri ya da hadis uydurmaları ya da hadisleri kendi istedikleri gibi nakletmeleri iki tane hadise gerçekleşti oldu mu? İki tane ne gerçekleşti? Hadise gerçekleşti. İşte bu iki hadise artık yavaş yavaş ne yapılmasını gerekli kılıyor? Hadislerin dapt altına alınmasını gerekli kılıyor. Ee, Ebu Bekir İbni Hazm değil mi? Ee, Ömer bin Abdülaziz Ebu Bekir İbni Hazm'i ne yapıyor? Emrediyor. Hadislerin toplatılmasını istiyor. Evet. Böyle kısa bir giriş yaptık biz. Şimdi bir de müellifin girişine bakalım. Sonra namazımızı kılalım. Sonra yine ne yaparız? Devam eder evet. Elhamdülillahi Rabbi Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin. Hate min, min nebiyyin. Niye? Evet. olur mu? Evet. Hate min nebiyyin olur mu? Ee, olur. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve ba'du. Yani ama ba'du. Buralarda durmuyoruz artık. Biz hamdın ne olduğunu, niçin hamd başlanması gerektiğini, niçin besmele ile başlanmasını gerektiğini, hamd burada eliflamın cins bildirdiğini, alemlerin Rabbi o ses ne? Ben iki gündür kulağıma kaybettim sesler geliyor. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi. Avalim demedi de niye Alemin dedi? Salat nedir? Selam nedir? Öyle değil mi? Seyyid burada kullanılabilir mi? Bunların hepsini ne yaptık? Defalarca defalarca işledik. Kullanılabilir mi Seyyid Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için? Hayır. Niye? Delil? Peygamberden daha mesele Delil delil. Senin görüşünü sormadım ben. Sen görüşünü söyledin. Kullanılır değil mi? Ha, ve hasura. Heh, seyyiden ve hasura diyor. Kim diyor? Yahya aleyhisselam. aleyhisselam'dan için. <gülüyor> Bu yetmez. Bu ayetten çıkan yorumda birine isnat etmen lazım. Senin kime isnat edeceksin? Olmaz. Yani sen ayetten hüküm çıkarmakla yetkili birisi değilsin. Ben de değilim. Biz ayetten hüküm çıkartıyorsak şunu çıkartıyoruz. Eğer, eğer İsa Aleyhisselam hakkında seyit kullanıyorsak Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem hayrun nebiyyin olduğu için onun hakkında da kullanılır. Bunu biz çıkardık değil mi? Bu çıkarımı mutlaka ama mutlaka birine neye isnat etmemiz gerekiyor. İmna acile isnat ediyoruz tamam? Evet. Fakat cem'at fi hadha'l kitab meşteran min el ulum ben bu kitapta hadis ilimleri ile ilgili en meşhur konuları ne yaptım? Topladım ve mal ihtiyacallığı olan mabahis ve kıvaid-i ıslahiyye ve başka neleri kastettim neler topladım ben kendisine ihtiyaç istedilen bahisleri ve ıslahî kayıdları ben burada topladım kasdden bizal ki teysir sebebi li talibi li talibil muptadi bi tahsil ilim tahsil yeni başlayan muptadi talebini yol koraylasın diye yani sen Beykuniye sadece Beykuniye okuman senin işini zorlaştırır metin hiçbir şey yani sadece metin. basit basit yani tarifleri o tarifleri anlamak bile imkansız e bunu şimdi sana hoca Allahsa yazılı belgesi olmadığı için o da sıkıntı o halde ben ne yaptım kazdım nedir benim talebeye yolu kolaylaştırıyoruz hangi talebeye müpteli talebeye bir tahsil elim tahsili yapan müpteli talebeye bir de raciyen minallahi yani cemaatü cemaatteki ve halde haldir kastın". Tamam, raciyen ise yine cemaatü de hal olabildiği gibi, <gülüyor> ha, kâz hal olabilir. raciyen minallâhi Teala en yülhimeni es-savâbe, beni en dostu oryola ilesin diye, Allah subhânâhu ve bunu umuyorum ben, ve en yudaife liye sevâbe bana, ne yapsın? Sevabımı kat kat artırsın diye ben bu işe ne yaptım? Giriştim diyor, evet. ve kat rabattu tilkel ebhâz vel metâlibâ, ve metalib el istilahiyye bi ben bu bahsettiğim e, ıslahları ve bahisleri, konuları neyle birleştirdim nerede birleştirdim beykuniye'de yani ben beykuniye matni bey el manzume beykuniye'yi şerh yaptım demek istiyorum yani ben usulü hadisi ile ilgili müstakil bir kitap yazmadım beykuniye'yi şerh ettim Niçin bunun sebebi nedir? Nisuhulete hıfziha. Çünkü onun hafız edilmesi nedir? Tamam. Ebde ve bilhamdi, مصلياً على النبي. Nedir misin öyle? Eee Bunu böyle ezberle. <gülüyor> Biz böyle ezberliyorduk. Yani Kur'an'da söylüyorduk, tamam mı? Ve cevdeti nazmiha ve ovziha bunullah. Bir de nazmı da lafzı da çok mükemmeldir. Cevdet ne demek? mük yani güzellik açısından Kemal ermiş demektir. Mükemmel bir şeydir bu. Bundan dolayı e, ne yaptım? Ben işe bununla başladım diyor. Evet. Başka ne diyor? Ve la metenavel fi kitabi ben kitabımda en uzatmadım. Haza buna illa usulul muhimmete lati ihtiyajuha talibu ilmul hadis, ilmu tahdis. Öyle mi? İlmi tahdis veya kütüb-i hadis. Ben sadece bu kitabımda e, hadis ilmini öğrenen talebenin ihtiyaç hissedeceği en mühim konulara ya da hadis okuyan kişinin yani benim kitabımı sadece usulül hadis öğrenecek kişiler okumasın buna gerek yok. Onlar okuduğu gibi hadis okuyacak adam ne yapacak? Hadis okuyacak. Tirmizi okurken gelecek bu hadis gariptir diyecek. Ya da adam hadis okuyacak. İşte birisi diyecek ki: "Ya hadisler T 200 yıl sonra yazılmış. 200 yıl sonra yazılan kitaplara siz nasıl güveniyorsunuz?" diyecek birileri. Anladın değil mi? Yani benim bu kitabımı sadece ilim talebesinin okum yani bu kitap sadece ilim talebesi için ne yapılmadı, tertip edilmedi bak. Ve qari'u hadis. Hadis okuyanlar için de. Mesela aldın, sen Riyazus Salihin okuyorsun. Riyaz-ı Salih'in, ben sen bu kitapta öğreneceksin ki ben anlatacağım inşallah hadis edebiyatı bölümünde. Riyaz-ı Salih'in daha sonra asli kaynaklardan toplanmış bir kitaptır. İşte Riyaz-ı Salih'in kaynak olarak kullanılabilir mi? Kullanılamaz mı? Ya da sen bu kitabı okuduğun zaman şunu göreceksin. Bir yerde konuşurken hadis budur, kaynak Riyaz-ı Salih'in dememeyi öğreneceksin. Veya birçok şey ne yapacaksın? Öğreneceksin. Ben sadece şunu söyleyeyim. Diyelim ki ilim talebesi değilsin. İlim talep etmiyorsun. İlmin öyle yüksek filan da değil. Ama sadece, sadece şerefinden dolayı bu kitabı okuyup öğrenmeye çalışıyorsun. Bu bile bir kişiye fazilet olarak nedir? Yeterlidir. Bu bilgiler sana hayatın boyunca hiç faydalı olmasa bile bugün günümüzde sünnet inkarcılığının artık zirveye ulaştı. herkesin önüne gelen hadisi işte ya Abduhari şöyle demiş, Müslüm böyle demiş, öyle şey mi olur dedi. bir dönemde sen bu ilme vakit ayırdığın kadar şeref kazanacaksın. Fazilet kazanacaksın diyoruz. Allah'a şansı mı? Şimdi burada bu ilme önem verdiğin kadar konusunun üzerinde biraz bir şey üzerine durayım. Ben oraya atladım. Zülfî demiş ki, kitap, sünnet kitab üzerine nedir? Hükmedicidir demiş. Kadî demiş tamam mı? Sünnet Kur'an'a ne yapar? Hükmeder demiş. Yine bir başka rivayette, Kur'an'ın sünneti ihtiyacı, sünnetin Kur'an'a ihtiyacından daha fazladır diyor. Mekhul rivayet ediyor. Gerçi Ahmed bin Hanbel bunu duydu zaman ben böyle söyleyeyim ama sünnet Kur'an'ı tefsir ve tebin eder diyor. <gülüyor> İslam ilimleri dediğimiz zaman İbn Hacer diyor 3 ilim vardır. Tefsir, hadis ve fıkıh diyor. Tefsir, hadis ve fıkıh. Fıkıh ve tefsir. İkisinin de kaynağı nedir? Fıkhın da tefsirin de kaynağı nedir? Sünnettir. Sünnet olmazsa tefsir mümkün değildir. Sünnet olmazsa fıkıh Mümkün değildir. Bundan dolayı sünnet uleması, hadis uleması ilim ehlinin nesidir? Ataları veya babalarıdır diyebiliriz. Çünkü bunlar olmaksızın ne tefsir mümkündür. İşte tefsir okuyoruz değil mi? Hep hadisli okuyoruz, hep rivayetle okuyoruz. Rivayet olmaksızın Kur'an'ı anlamak. Ki Kur'an'ı anlamak ile niye kastettiğimizi biz daha önce de söyledik. Rivayet olmaksın fıkıh anlamak ne değildir? Mümkün değildir bu birincisi. İkinci husus sahabe dönemi, tabi'in dönemi, etteba'u tabi'in dönemi ve sonraki dönemlere baktığımız zaman en hummalı çalışma nerede olmuştur? Hadis alanında olmuştur. Niçin? Fıkıh alanında hummalı bir çalışmaya gerek yok. Çünkü Kur'an ve sünnet ellerine bırakılmış hadisçileri, şey alın size şu Kur'an Şurada hadis. Bizler hadis'in sahihini, zayıfını hepsinde söyledik size. Alın buradan hüküm çıkartın denmiş. Kur'an üzerinde yine bir çalışmaya gerek yok. Niye? Satın tevaturan nakledilmiş. Hemen kayda alınmış. Anında kayda alınmış. Kur'an üzerinde yapılacak çalışma işte onun irabıdır. Farklı kıraatlardır ve tefsiridir. Ancak hadiste bir hadisin tespiti. Hadisin tespiti için ravilerin hallerinin beyanı ravilerin tek tek ne yapılması? Araştırılması, hayatların ortaya çıkarılması. Buna göre hadislerin e, sıhhat bakımından derecelendirilmesi ve buna benzer onlarca konu vardır ki yani tefsir alanında ve fıkıh alanında yapılan çalışmaları şöyle koyduğunuz zaman hadis alanında yapılan çalışmalar belki 20, belki 50, belki de 100 kat daha fazladır. Bu üç ilim arasında yine en zor olan nedir? Hadis ilmidir. Mesela Türkiye'de tefsir yazan çıkıyor değil mi? Fıkıh yazan çıkıyor. Hadi bir Fethülbari'ye, Buhari'ye şerhadan çıkmıyor. Zor. İşte fıkıçı gerçekten güçlü fıkıhçılar var Türkiye'de. Fıkıhçılar çok sayıda. Güçlü tefsirciler var diyoruz. Ama işte her açıda hadis ilmine vakıf hemen hemen ne yok? Kimse yok. Hatta bugün değil yani geriye doğru gittiğimiz zaman. Yani bugün bir 1400-1500'e geldiğiniz zaman böyle güçlü bir hadisçinin yine ortada... Olmadığını görüyoruz. Bunun sebebi hadis usul ilminin çok ağır ve çok zor olmasıdır. Daha doğrusu hadis ilminin çok ağır ve çok zor olmasıdır. Anlaşıldı mı? Ha, biz ona talip oluruz diyorsun sen öyle mi? İnşallah. Fik Allah subhanehu seni talip olduğun şeye eriştirsin. Velhamdülillah Rabbil alamin